Zerafeti, güzelliği ve şıklığı ile hafızalarımıza kazınan, azmi ve çalışkan yapısıyla birçok kadına ilham kaynağı olan Oscar ödüllü oyuncu Audrey Hepburn'un hayat hikayesi sizlerle. Audrey Hepburn 4 Mayıs 1929'da Belçika'nın Brüksel şehrinde dünyaya geldiğinde ailesi ona Audrey Kathleen Ruston adını verdi. Audrey'in annesi Ella van Hemstra Hollanda soylusu bir barones, babası Joseph Victor Anthony Ruston ise zengin bir İngiliz bankacıydı. Babası Audrey'in doğumundan kısa bir süre sonra ...o dönemde ikinci bir soyada sahip olmak... ...soyluluğu temsil ettiği için... Hepburn soyadlarını ekleyerek... ...Ruston ile birlikte kullanmaya başladılar. 1935 yılında... ...Audrey henüz 6 yaşındayken... ...babası bir daha geri dönmemek üzere... ...aniden Londra'ya gitti. Ve o zamandan sonra... ...babasını uzun bir süre hiç görmedi. Audrey için babasının aniden çıkıp gitmesi hayatının en travmatik olayı oldu. İngiltere, Eylül 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı o dönemde Almanya'ya savaşı ilan etti. Audrey'in annesi Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Hollanda'nın tekrar tarafsız kalarak olası bir Alman saldırısından kurtulacaklarını düşünüp Audrey ile birlikte İngiltere'den Arnhem'e gittiler. 1940 yılında Gelişmeler planlandığı gibi gitmedi ve Almanya Hollanda'yı işgal etti. Bu süre içinde annesi Audrey'nin ismini Edda van Hemstra olarak değiştirdi. Çünkü Alman işgali döneminde İngiliz köklü bir ismi kullanmak oldukça tehlikeliydi. Audrey, 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 yılına kadar İşgal altında geçirdiği 5 yıllık dönemde sayısız trajik olayla karşılaştı ve yetersiz beslenip birçok hastalıkla mücadele etti. Savaşın bitmesiyle Audrey annesiyle birlikte Amsterdam'a taşındı ve balenin önde gelen isimlerinden olan Sonya Gaskill eşliğinde bale eğitimi aldı. Dans etmek Audrey için her şey olmaya başladı ve 19 yaşına kadar 3 yıl durmadan çalıştı. Audrey, 1948 yılında bale eğitimini burslu almak için İngiltere'ye taşındı. Burada çok zor günler geçirdi ve geçimini sağlamak için part-time olarak modellik yaptı. Eğitim aldığı okul, zayıf oluşu ve uzun boyundan ötürü balerin olmasının olanaksız hale geldiğini söyleyince bu duruma çok üzüldü. Savaş onun hayallerini çalmıştı. Audrey yılmadı ve kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar verdi. Audrey, iki tane soyad kullanmasının oyunculuk kariyerinde olumsuz etki yaratacağını düşünüp Hepburn soyadını tercih ederek Ruston soyadını sildirdi. 1951 yılında Audrey, Monte Carlo Baby filminde küçük bir rol almak için Monaco'ya gitti. Ünlü Fransız yazar Gabriel Colette de kitabı Gigi'nin Broadway müzikalinde sergileneceği oyunun hazırlıklarını tamamlamak için Monte Carlo'da bulunuyordu. Colette büyük bir tesadüf eseri kaldığı otelin lobisinde Audrey ile karşılaştı. Kendisinden çok etkilendi ve kendisini müzikalde oynamaya ikna etti. Audrey, Gigi'de sergilediği rolle yeteneği, zerafeti ve masumiyeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Audrey sinemaya her zaman ilgi duydu. Bunun neticesinde 1951 yılında ilk sinema filmi olan One Wild Oat'da ufak bir rol alarak bir otel resepsiyonistini canlandırdı. Bu rol sayesinde aynı yıl Young Wife's Tales adlı filmde Eve Lester adlı karakteri canlandırarak filmin önemli bir parçası olmayı başardı. 1952 yılında Audrey, Londra'ya taşındığı dönemde tanıştığı James Hansen ile nişanlandı. İlk görüşte aşk olarak nitelendirdiği ilişkisi için evlilik tarihini belirlemelerine rağmen oyunculuk kariyerinin evliliğini olumsuz etkileyeceğini düşünüp evlenmekten vazgeçti. Audrey oynadığı birkaç sinema filminden sonra ilk başrolünü 1953 yılında Roman Holiday adlı filmde Prenses Anne'i canlandırarak gerçekleştirdi. Filmin yapımcıları bu rol için başta Elizabeth Taylor uygun gördüler. Fakat yönetmen William Wyler Audrey'in deneme çekiminden çok etkilenince baş rolde kendisini uygun gördü. Film, beklentilerin üstünde bir gişe başarısı elde etti ve Audrey filmde sergilediği rolüyle en İyi Kadın Oyuncu Dalında Oscar Ödülü, En İyi İngiliz Kadın Oyuncu Dalında BAFTA Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Dalında Altın Küre Ödülü ve son olarak da New York Film Eleştirmenleri tarafından verilen En İyi Kadın Oyuncu Ödülünün sahibi oldu. Bu ödüller Audrey Hepburn'u bir anda yıldız oyuncu seviyesini yükseltti ve daha sonrasında birçok başarılı yapıma imza attı. 7 Eylül 1953 tarihinde Time dergisine kapak olarak dikkatleri daha da üstüne çeken Audrey, kişisel tarzıyla modaya da yön vermeye başlarken sinema sektöründe farkını ortaya koyarak Hollywood'a da yeni bir soluk kattı. Audrey Hepburn, ortak arkadaşları vasıtasıyla bir projede oynamaları için tanıştırılan Amerikalı aktör Mel Ferrer ile 25 Eylül 1954 yılında İsviçre'nin Burgenstadt kentinde evlendi. Bu evliliğinden 17 Temmuz 1960 yılında Sean Hepburn Ferrer adında bir oğulları oldu. Mermerin içine yerleştirilmiş olan adının yazıldığı yıldız 8 Şubat 1960 tarihinde Los Angeles'ın en ünlü caddesinde bulunan Hollywood bulvarında yerini aldı. Audrey Hepburn 1961 yılında rol aldığı Breakfast at Tiffany's ile Amerikan sinema tarihinde unutulmazlar arasına girdi. Filmin açılış sahnesinde giydiği Hubert de Givenchy tarafından tasarlanan elbise 20. yüzyılın bir simgesi ve bazı film eleştirmenleri tarafından da tüm zamanların en ünlü siyah elbisesi olarak kabul edildi. Audrey Hepburn Oynadığı Holly Golightly karakteri için kariyerinin en cazibeli rolü olduğunu belirterek, ''Ben içe dönük biriyim. Dışa dönük bir kızı oynamak şimdiye kadar yaptığım en zor şeydi.'' sözlerini sarf ederek itirafta bulundu. Audrey, filmde gösterdiği performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterildi. Audrey Hepburn, aynı zamanda yapımcı da olan eşi Mel Ferrer'ın, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ve kontrolcü yapısının artık zarar verici boyuta gelmesiyle ayakta tutmak için çok çaba sarf ettiği evliliği 1968 yılında bitti. Audrey Hepburn, İtalyan psikiyatr Andrea Doddi ile arkadaşlarıyla çıktığı bir Akdeniz seyahatinde tanışarak 18 Ocak 1969 tarihinde evlendi. Oğlu Luca Andrea Dotti 8 Şubat 1970'te dünyaya geldi. Audrey ailesine daha fazla vakit ayırmak için oyunculuğu bıraktı. Ancak eşi Andrea Dotti'nin çapkınlıklarıyla alakalı dedikoduları daha fazla görmezden gelemedi ve 1980 yılında ayrıldılar. Çiftin 13 yıllık evlilikleri daha sonra resmi olarak 1982 yılında sona erdi. Audrey Hepburn'un son olarak Hollandalı aktör Robert Walters ile evliliğe dönüşmeyen bir birlikteliği oldu. Audrey Hepburn 1989 yılında Steven Spielberg'in yönettiği Always adlı filmde rol alarak sinemalara veda etti. Sinema kariyerini noktalayan Audrey, Alman işgali sırasında aldığı uluslararası yardım sayesinde hayatta kalabildiği için duyduğu minnettarlığı göstermek adına 1989 yılından sonra UNICEF'in iyi Niyet elçisi olarak görev aldı. 1992 yılının sonlarına doğru UNICEF adına görev aldığı Somali'den İsviçre'ye döndükten sonra şiddetli bir karın ağrısı yaşamaya başladı. Los Angeles'ta yapılan testlerde Pusedomixoma periton olarak bilinen nadir görülen bir karın kanseri türü belirlendi. Birkaç yıl içinde büyüyen kanser ince bağırsağı metastaz yapmıştı. Cerrahi müdahaleden sonra kemoterapiye başlandı. Aldığı kemoterapi bedenini güçsüzleştirmeye ve enfeksiyona açık hale getirmeye başladı. 20 Ocak 1993 tarihinde bedeni artık bu sürece dayanamadı ve İsviçre'deki evinde, uykusunda, hayata gözlerini yumdu. 24 Ocak 1993 tarihinde Tolohnas Köyü Kilisesi'nde ailesinin ve dostlarının katılımıyla düzenlenen törenden sonra toprağa verildi. Amerikan Film Enstitüsü Audrey Hepburn'u tüm zamanların en iyi 100 kadın oyuncusu listesinde üçüncü olarak yerleştirip oynadığı filmlerin birçoğunu en iyi yüz film listesinin içine koydu. Audrey Hepburn, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin hepsini kazanan sayılı kişilerden biridir. Google, 4 Mayıs 2014 tarihinde Audrey Hepburn'un 85. doğum gününde ana sayfasında kendisinin doodalını paylaşarak sevenlerine hoş bir sürpriz gerçekleştirdi.